يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet müslümanlar. Bu hafta inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesine irat etmiş olduğu bir hutbe var. Onun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Hadessena Yezid ibn Harun ve Affan, قال haddathana Hammad bin Salama, قال akhbarana Ali ibn Zeyd an Abi Nadra an Abi Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعد العصر إلى مغيربان الشمس حفظها منا من حفظها ونسيها من نسي فحمد الله وأثنى عليه قال وأكثر حفظي أنه قال بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم قال أما بعد فإن الدنيا حضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى منهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن بني آدم ألا, ترى ألا ترون إلى حمرة عينيه أو انتفاق أو ذاجه فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء, بطيء الرضا ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء وحسن الطلب وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ألا وأكبر الغدر غدر أمير عام Ala la yamna'anna rajulan mahabatu an-nas an yatakallama bil-haqq idha 'alimahu Ala in afdal al-jihadi kalimatu haqq 'inda sultanin ja'ir Ala in mithla ma baqiya min ad-dunya fima mada minha mithla ma baqiya min yawmikum hadha fima mada minhu Bu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irade etmiş olduğu hutbenin birebir metni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ikindi namazını kıldıktan sonra bir müddet sonra hutbesine çıkmış hutbesine çıkmış ve ashabına bu hutbeyi okumuş hadisi rivayet eden sahabi Ebu, Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu anh rivayet eden sahabe kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşma hitapla alakalı özelliklerini söylerken diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açık ve net konuşurdu. Çok açık ve net konuşurdu. Tane tane anlatır, felsefik cümleler kesinlikle kullanmazdı. Anlaşılmayan mecazi ve edebi kavramlar kullanmazdı. Yani muhatap sahabeler dinlediği zaman acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleden ne murat etti? Acaba bunun manası neydi gibi böyle ikilemli, üçlemli kesinlikle cümleler kullanmazdı Açık açık ve net olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cümlelerini söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer üslubunda ise sorarak sahabeyi anlatmak var dikkat ederseniz. Şu nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylerdi. Hep hitaplarında cümlelerinde çok açık ve net ifadeler vardı. Bugün kimilerinin kimilerinin işte Resulullah'ın yolunu takip ettiğini söyleyen birçok insan öyle cümleler kullanıyorlar ki sırf konuşmuş olduğumuz cümleler edebi cümleler olsun, felsefi cümleler olsun, şanımızı yücretsin, makamımızı yücretsin diye, yükselsin diye inanın, yani belki dinleyenlerden yüzde seksen anlamıyor anlattığı şeylerden hiçbir şey. Resulullah sallallahu ters bir uslub. Açık ve net olsun, herkesin anlayacağı dilde, herkesin anlayacağı tarzda olması gerekiyor. Evet. Ve sahabe Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki Resulullah sellem anlattığı zaman, konuştuğu zaman konuşması, sohbeti ezberlenirdi. Yani bu bu hadisler bize nasıl geldi? Resulullah s.a.v burada çıkıyor, anlatıyor. Sahabeler ağzından ezberleyebildiklerini ezberliyorlar. Hutbe ezberlemiş Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh. Yani hutbeyi ezberlemiş. Yani Resulullah s.a.v o kadar açık ve net konuşan, tane tane konuşan, yavaş yavaş konuşan bir peygamberdi. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. Evet bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesiyle alakalı bir özelliği hutbesini ayakta verilmiş. Hutbesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani cuma olsun diğer yani hutbeye çıktığı zaman hutbeye oturman, oturmazmış. Bir iki oturduğu şeyler var. Onlar da başka mazeretlerden dolayı. Evet. Şimdi Inşallah hadise başlayalım. Emme <gülüyor> ba'd. Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de şu özellik de var. Bu özellik de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine hamd eder. Senada bulunur. Senada bulunur ve kendisine de selas selam getirirdi. Kendisine de selas selam getirirdi. Allah Azze ve Celle'nin emri olduğu için Allah ve melekleri e, sa, e, Habibine, Resulüne salat getiriyor. Siz de salat getirin emri olduğu için namazlarda da salli bari okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine de salat ve selam getirirdi. Onun için başlarken Allah'a hamd ve sena okuduktan sonra Resulüne de kendisine de salat ve selam okuyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine başlarmış. Ama bak bundan sonra «Fe innet dunya hadiratun hulvetun» diyor ki, muhakkak ki dünya yeşildir». dünya yeşildir ve tatlıdır». «Ne demek? Dünya yeşildir, tatlıdır». «Şimdi insanların e, kafalarındaki o e, çekici olan şeye baktığımız zaman yeşillik olsun, ağaçlar olsun, meyveler olsun, böyle bağ olsun, bahçe olsun, kimse böyle dağlık olsun, taşlık olsun». Böyle simsiyah taşların içinde yaşayalım kimse istemez. Herkesin yaşamayı istediği yer neresidir? Yeşilliğin içi, ağaçların, meyvelerin içidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dünya yeşildir. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı belki yeşillik olan bir ortamda yaşamasalar da ama dünyanın burada manevi insanlar üzerindeki bir baskısını söylüyor. Dünya yeşildir ve tatlıdır. Sakın ha sakın dünyanın o yeşilliğine ve tatlılığına aldanmayın. Dünya yeşildir, tatlıdır ne demek? Dünya çok caziptir, çok çekiciliği vardır dünyanın. Dünya erkeğiyle, kadınıyla, erkeğiyle, kadınıyla, dolarıyla, eurosuyla, eşkisiyle, acısıyla, tatlısıyla, zevkiyle, eğlencesiyle, içinde ne varsa her şeyle, insanoğlu için bir fitnedir. İnsanı Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan bir fitnedir. Onun için Resulü Aleyhisselam uyarmış dünyada yaşıyorsunuz dünyaya çok dikkat edin dünya çok sinsidir dünya çok tehlikelidir çok tatlıdır gel peşinden koştuğun zaman çok ta alırsın tad aldığını zannedersin Evet baktığımız zaman şimdi dünyada yaşıyoruz biz kaç bundan kaç sene önce e, dünya vardı bunu bilmiyoruz ama dünyanın Yaratılışından sonra Allah Azze ve Celle bu topraklara insanoğlunu gönderdiğinden beri yaşayanları düşünün, gelip gidenleri düşünün. Yani bugün biz buradayız, bu topraklardayız. Bu topraklarda belki bundan önce binlerce, milyonlarca insan geldi geçti. Milyonlarca insan geldi geçti. Bugün bizim oturduğumuz, yaptığımız yerlerde daha önce milyarlarca insan belki geldi geçti. Çünkü dünya kıyam... İnsan tarihinin ilk başından beri var. Yani dünyada ne kadar kalırsak da kalalım kesinlikle dünyadan bir şey götüremeyeceksek o zaman dünyanın yeşilliğine, dünyanın cazibeliğine, dünyanın çekiciliğine ve dünyanın tadına, tatlılığına kesinlikle aldanmayalım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyarmış. Ve devamında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dünya tatlıdır, yeşildir, çok çekicidir ama ve innallaha Allah Azze ve Celle O çekici olan O yeşil olan Cazibeli olan Dünyaya Sizi halife kılacak Ve nasıl yaşadığınıza Bir bakacak Allah Azze ve Celle Sizi dünyaya halife kıldı Ve nasıl yaşıyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin Gözleri sizin üzerinizde Allah Azze ve Celle'nin Gözleri bizim üzerimizde Nasıl yaşadığınıza Bakmak için Allah Azze ve Celle Sizleri dünyaya gönderdi Nasıl yaşadığımızı Bakmak için Görmek için Allah Azze ve Celle diyor, dünyaya bizi gönderdi. <gülüyor> evet Müslümanlar, yani dünya gerçekten, dünya gerçekten kafirler için cennet, müminler için cehennem olması gereken bir yerdir. Dünya bizim rahat yaşayacağımız, hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceğimiz, şiddet görmeyeceğimiz bir yer değil. Bu özellikler kafirler için olabilir. Bizim için sıkıntı yeri, musibet yeri, dert yeri, tasa yeri, şiddet yeri, işkence yeri sabredeceğiz. Ebedi hayatta inşallah, ebedi hayatta Allah Azze ve müminlere vaat ettiği cennetine gireceğiz. Dünya öyle bir pazar ki, dünya öyle bir pazar ki, müminleri cennet pazarından alıkoymaya, engellemeye çalışan bir pazar. Çok büyük bir pazar dünya. Ve bu pazarın içinde bu pazarın içinde öyle hileler öyle tuzaklar öyle tabiri caizse o bubi tuzakları var ki insanı düşürtmek için insanı peşine takmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara sahabına tek tek haber vermiş ki dünyanın peşinden koşmasınlar diye. Evet. Ela fetteku dünya vetteku nisa'a diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki dikkat edin iyi dinleyin. Dünyadan sakının Dünya hususunda Allah'tan korkun, dünya hususunda dünyaya uymaktan sakının, Rabbinizin yoluna gidin, ve o dünyada sakınacağınız ilk şey ise kadınlardan sakınmak olsun diyor. Fettekun nisa, kadınlardan sakının. Dünyanın içindeki fitnelerin en önünde gelen ilk adımı kadın fitnesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İsrail oğlunun başına bela olan ilk fitne kadın fitnesidir. İs İsrail oğlunun başındaki ilk fitne muhakkak ki kadın fitnesiydi. Günümüzde de o şekilde, kıyamete kadar da bu şekilde gidecek. Yani onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadan sakının ama dünyada ilk sakınacağınız şey, dünya ve içindekilerde sizin için en tehlikeli olan şey, kadın fitnesidir. Kadın fitnesidir diye ümmetini uyarmış. Evet. İn en evvel fitnetu bani İsrail kanetti. Kanetti. Diyor ki İsrail oğullarının ilk fitnesi kadınlar hakkındaydı. Nasıldı? Şimdi baktığımız zaman o İsrail oğullarıyla alakalı ayetlere diyor ki orada Allahu Teala "Yüzebihun ebna'akum ve yastahiyun <gülüyor> <gülüyor> nisa'akum." Erkeklerini kesiyorlardı, boğazlıyorlardı, kadınlarını ise bırakıyorlar. İsrail oğulları, İsrail oğulları o insanlara fitne olabilmek için ne yapıyordu? Erkekleri öldürüyordu. Çocuk dahi olsa Bütün kadınları, dişi varlıktan hepsi ne yapıyordu? Bırakıyordu. Peki bunun ne gibi fitnesi olabilir? Ne gibi sıkıntısı olabilir? Kadını bırakmanın, kadına tekrar hayat vermenin nasıl bir fitnesi olabilir? Birincisi, erkekleri öldürüp kadınları bırakıp kadınlara hayasızca davranıyorlardı. Bu, orada o zamanki insanlara çok ağır geliyordu. Böyle bir çeviriş olabilir. İkincisi ise, erkekleri öldürüp kadınları hürriyetleştiriyorlardı. Hürriyetlerini onlara veriyorlardı. Başıboş bırakıyorlardı. Yani bir evin reisi olmayan veya reisi olmayan bir evde, reisi olmayan bir e, şey erkek reis olmayan bir evde hürriyet tamamıyla kadına verilirse o kadın da o hususta Allah'tan korkmazsa o ev tamamen fesat eve haline dönüşür. Onun için kadınlara başlı başlarına kendilerine ait bir özgürlük, bir hürriyet verilirse ki günümüzdeki verildiği şekliyle hürriyet verilirse o dünyada artık daha yaşanmaz. Niye? Çünkü kadın fitnesi, kadın fitnesi o ortamı tamamen bitirmiştir. Nasıl mı? Şimdi kadına ekonomik yönden özgürlük verirsen, kadına ekonomik yönden bir destek verirsen, bir evde hem erkek çalışır hem kadın çalışırsa, O erkeğin daha kadına hiçbir şekilde fonksiyon olamaz. Hiçbir şekilde bastırımı yaptırım hakkı olamaz. Niye? Ben de çalışıyorum. Ben de kazanıyorum diyecek kadın. Sen er, evin erkeğiydin. Sen evin erkeğiydin. Kazanıyordun. Getiriyordun. Terliyordun tabiriyle yoruluyordun. Getiriyordun. Onlar yiyordu. Susuyorlardı. Ki sünnetullah olması gereken de buydu yani. Ama kadına da sen hürriyet verirsen çalışma ve ekonomik güç hürriyeti verirsen kadın da gider çalışır Ondan sonra kadına da kesinlikle hiçbir şekilde müdahale edemezsin. Fitne bu şekilde dünyaya yayılmış olur. Kadının girmediği hiçbir kurum var mı şu an Türkiye'de? Yok. Kadının girmedik bir kurum yok. Yani e, belki akıl almayacak yerlere de önümüzdeki günlerde girecekler yani. Akıl almayacak yerlere de önümüzdeki günlerde girecekler. Girdiği her yerde... Bir tek iman yapmadılar. Yaptığı yerler var. Biz görmüyoruz da yapılan yerler var. Yani... Kadının ön tarafa geçilip imam olarak e, atandığı, arkasında yüzlerce erkeğin namaz kıldığı ortamlar var. E, girip YouTube'da bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Yani böyle işlerde yapılmış. Kadının eline verilirse idare, kadının eline verilirse o güven, o güç, o otorite kesinlikle orada artık hayat kalmamıştır. Bunu bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Kadın kendine güvenip evden çıktı mı? Evinden er, erinin erkeğin evinden kendine güvenip dışarı çıktı mı mahremsiz bir şekilde ticarete atandı mı erkeklerle diyaloğa girdi mi bu o erkek için o erkek için Allah katına çok büyük bir zulümdür. Çünkü Allah Azze ve Celle kadını erkeğe emanet olarak vermiştir. Sahip çıkması için vermiştir. Ve onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar sizin için bir imtihandır. Bir denemedir. Bu deneme ve imtihanın cevabını Allah Azze ve Celle'ye vereceksiniz kadınlar hususunda diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize söylemiş. Günümüzde artık kadın tamamen bir e, ticaret metası haline geldi. Nasıl? Yani son belki 25-30 sene'den beri bu daha fazla e, yayıldı. ve ya En basitinden, aklıma gelen bir şey söylüyorum en basitinden. Bir katalog görseniz ki bilgisayar katalogu bu. Bilgisayar kataloğu içinde bilgisayarla alakalı bütün maddeler var ama kapağında kadın resmi var. Ya bilgisayar kataloğu bu kadının resmi ne var bu katalogta? Kim koydu bu kadını bu kataloğa? Niçin koydu? Şimdi onların ağzından cevap şu şekilde. Ya birader bu bilgisayar kataloğu niçin bu kataloğa siz kadın koydunuz? Ya buna biz sadece bilgisayar koysaydık sadece bilgisayarla ilgili insanlar bu kataloğa bakacaktı. Bilgisayarla kim ilgileniyor? Onlar bakacaktı ama kadın koyarsak herkes bu kataloğa bakacak. Öyle mi? Bu fitneyi 25-30 seneden beri Türkiye'de oturtturdular. Kasiyerlere özellikle kadınlar koyarak, dükkanlara özellikle kadın sekreterler alınarak değil mi? Kadın işçi alınarak bu Türkiye'de tamamen bunu fesadi bir sistem haline döktüler. Meclislere kadar, milletvekili olma hakkına kadar ne yaptı? Kesinlikle kadına bu şeyler verildi. İslam'a göre kesinlikle böyle bir şey yok. İslam'a göre, İslam şeriatına göre kadının yeri mutfakla ve yatak odası arasıdır. Evinin evinin tabiri caizse kuyusudur kadının yeri evinin. İstanbul'u veriyor kadına. Ama ne yazık ki böyle bir toplum kesinlikle şu an kalmamış. Allah Azze ve Celle annelerimize, bacılarımıza, hanımlarımıza hakiki manada sahip çıkmayı bize nasip etsin. Bunlar bu ümmetin bacıları, bu ümmetin anaları ve devletleri, Önümüzde de yine böyle bir ümmeti bu bacılar, bu aralarda doğuracaksa onun için kesinlikle terbiye etmek zorundayız. Kesinlikle ve kesinlikle terbiye etmek zorundayız. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun, Allah'a sığının, Allah'a Allah'tan sakının diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ela inne beni ademe kuligu ala tabaqatin şedde. Diyor ki dikkat edin, iyi dinleyin ki. Adem oğlu yani insanlar farklı farklı tabakalarda, farklı farklı şekillerde gruplarda yaratılmışlardır. <gülüyor> Minimum o insanlardandır. Men yuledu mu'minen ve yahya mu'minen ve yamut mu'minen. Müslüman olarak doğan, Müslüman olarak doğar, Müslüman olarak yaşar ve Müslüman olarak ölür. Allah azze ve celle hepimizi bu kısımdan kılsın inşallah. Müslüman olarak doğar Müslüman olarak yaşar ve Müslüman olarak ölür. Devam ediyorum. İkinci bir kısım. Minuhum men yüledu kafiran ve yahya kafiran ve yemutu kafiran. Kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ve kafir olarak ölür. Allah bizleri korusun. Üçüncüsü ki en ağır olanı. Minuhum men yüledu mu'minen. Ve yahyya mu'minen ve yamutu kafiran. Mumin olarak doğar, mümin olarak yaşar, Allah muhafaza kafir olarak ölür. Ve minuhum men yuledu kafiran ve yahyya kafiran ve yamutu mu'minen. Kimisi de kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ama tam son andayken bir İslam Müslümanlık ameli yapar, mümin olarak ölür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bir bu... bu İbareler bize şunu hatırlatıyor, bize şunun vurgusunu yapıyor. Hiçbir Müslüman kendi geleceğinden emin olmasın. Hiçbir mümin, hiçbir Müslüman kendi akıbetinden emin olamaz. Bizler gaybı bilmediğimiz için Allah Azze ve Celle'nin katında bir kader var. Ama biz bu kaderi gaybı bilmediğimiz için bizler son nefesimize kadar mümin olarak yaşayıp ve Rabbimize de mümin olarak kavuşma niyetiyle yaşayacağız tek gayemiz müslüman olarak mümin olarak yaşayıp son nefesimizde imanlı bir şekilde Rabbimize kavuşmaktır. Bunu bilmediğimiz için de 40'tan sonra, 50'den sonra, 60'tan sonra gibi bırakma gibi bir lüksümüz yok. Bize yakın gelinceye kadar, son nefese kadar, son nefesimize kadar mümin olarak yaşamak zorundayız. Yaşamayı kesinlikle terk edemeyiz. 50 cerreden beri, 60 seneden beri yaşıyorum. Tamam biraz daha ara verelim değil. Bize yakin gelinceye kadar, bize ölüm gelinceye kadar Allah Azze ve Celle bizleri imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ayırmasın. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve ashabının yaşadığı şekilde inşallah bizlere yaşama ömrü versin Allah Azze ve Celle. Evet. Diğer mesele ise kafir de kendisinden kesinlikle umut kesmeyecek. Çünkü ne dedi? Kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar ve mümin olarak ölebilir. Kafir de veyahut çok azılı bir şekilde günah işleyen insanda da Son nefesiyle alakalı kesinlikle kaygıya düşmeden ansızın tövbesini yapabilir, yapabilir. Çünkü bu da Allah Azze ve Celle'nin katında <gülüyor> gizli olan bir şeydir. Evet. Devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine şöyle devam ediyor. Ela innel gıdabe cemratun tuğkadu fî cevf ibni beni âdem. Diyor ki gazap, sinirlenmek, sinir tutuşturulmuş bir kor gibidir. Tutuşturulmuş bir kor gibidir. Sinirlenmek. Bu, bu bütün insanlarda olan bir özellik. Sinirlenmek özelliği, gazap etmek özelliği. Tüm insanlarda olan bir özellik. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki bu gazap hastalığı bir kor gibidir ki Kor gibidir ki Ademoğlunun kalbinde tutuşturulmuştur. Ademoğlunda bu öz, e, gazap tutuşturulmuştur. Elâ taravne ilâ humreti ayneyhi. Diyor ki sen onun gazaplandığı zaman gözündeki kırmızılığı, gözündeki o ateşi görmüyor musun? Ve boynunun şiştiğini, önsesinin böyle kalınlaştığını görmüyor musun? Diyor. İnsan sinirlendiği zaman herkes kendisine ne yapabilir? Bunu kendisine kıyaslayabilir yani. Sinirlendiğiniz zaman ne hale alıyorsunuz? Ne kadar tavsiye duymamıza rağmen hala sinirimiz yatışmayabiliyor. Bu sinirden bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dünyada bize zarar veren unsurları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbesinde işlemiş. Bize dünyada zarar veren imanımızla oynayan Allah muhafaza, Allah muhafaza bizi amel olarak gerilten unsurlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbede ne yapmış? Bunları işlemiş. Bunlardan birisi gazaptır. Gazap insana çok kötü şeyler getirebilir. Evet. Evet. <gülüyor> Sizlerden biriniz Böyle bir gazap ile karşılaştığınız zaman Sizlerden biriniz Böyle bir gazap ile karşılaştığınız zaman Sinirlendiğiniz zaman O zaman diyor yere Uzanın yere yatın O zaman size gerekli olan şey Yerdir diyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bunun birkaç tane açılımı var Bunun birkaç tane açılımı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'den almış olduğu bu vahiy desteğiyle vahiy desteğiyle bütün müminleri aydınlatıyor. Müminin hayatındaki olan mümin hayatı nasıl yaşaması gerekiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ve tabir yazsa müminin hayatına kenar tutmuş aydınlatmış. Tamam Allah azze ve celle bize bir gazap verdi. Gazaplandık. gazaplandık. Peki bunun ilacı ne? Resulullah sallallahu anh, bunun ilacını da söylemiş. İlacı da var bunun. Şimdi birincisi mümin gazaplanmayacak. Mümin kesinlikle gazaplanmayacak. Sahabelerden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü ben şey bana e, bir hayır söyler misin ki ben o hayırı yaptığım zaman Allah katında derecem artsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kızma, sinirlenme kimseye gazaplanma. Sahabe duruyor bu sefer Resulullah diğer tarafından geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü Bana bir hayır söyler misin onu işleyeyim. Allah katında derece masın. Resulullah selam diyor dönüyor ona diyor ki sinirlenme. Lanet olup kızma. Gazaplanma kimseye. Sahabe bir müddet duruyor sonra tekrar soruyor üçüncüye. Resulullah selam aynı şeyi söylüyor. Soruyor dördüncüye Resulullah sen yine aynı şeyi söylüyor. Yani düşünün Resulullah sallam kişilerine göre, duruma göre, hale göre Sahabesine tabiri caizse ne yapıyor? Orada hani bir şerbet veriyor. Şerbet veriyor. Bu genel manada müminlerin hepsi için uygulanması gereken bir olaydır. Sinirlenmemek, sinirlere hakim olmak, kızmamak. Her ne kadar desek de böyle bir özellik fıtrat olarak üzerimizde var mı? Var. Böyle bir özellik var fıtrat olarak üzerimizde. Peki böyle bir şey olursa Rasulü Aleyhisselam buraya ben size söyledim kızmayın diye kızarsanız iş bitmiştir dememiş. Şayet kızarsanız da bunun ilacını da bize bildirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi diyor ki kızdığınız zaman böyle bir hala size geldiği zaman yere yatın. ya yani toprağa serilin. Toprağa uzanın. Şimdi bunun birkaç tane açıklamasını yapmışlar. Allah razı olsun alimler. Evet. Diyor ki sizlerden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden birisi gazaplandığı zaman ayakta ise otursun oturuyor ise yatsın. Bu başka bir hadis. Şimdi bu hadiste bağlantısını kuracağız. Sizlerden birisi gazaplandığı zaman, sinirlendiği zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın. Şimdi gazaplanan kişi ayaktay ayaktayken oturursa, oturarak karşı tarafa vereceği zarar ayaktayken vereceği zarardan çok çok daha azdır. Veya gazaplanan kişi oturuyorsa oturarak karşı tarafa vereceği zarar zarardan Yatarak, yatarsa o zaman zamanda hadis misali yatarsa, yatarak vereceği zarar daha azdır. Onun için kim gazaplanırsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisine kulak vererek hemen ne yapacak? Oturacak. Gazaplandın mı, sinirlendin mi? Çünkü insanın gözü sinir, kararır, gözü diyor kırmızılaşır ve boynundaki o damarlar şişer. Çok sinirlendirilecek insan olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ilahi bir emirle ne yapacağını söylüyor. Otur. Oturmak yetmiyor mu? Yat. Muhatap belki daha fazla sihirli olabilir. Karşındaki daha fazla sihirli olabilir. tartışıyoruz bu adam yatıyor. Yani amaç ne? Ortalığı biraz daha sakinleştirmek. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu ne yapmış? Emretmiş. Veya başka bir hadiste Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki gazaplanmak şeytandandır. Gazaplanmak şeytandandır. Şimdi bu hadisle nasıl bir e, alaka kuruluyor? Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Gazaplanan kişi gazabına yenik düşerse şeytani bir iş yapmıştır. Şeytana yenik düştüğü için şeytani bir iş yapmıştır. Resulü ve sellem de gazaplandığınız zaman yere yatın, yer size o zaman e, daha iyi olur, yere uzanırsanız daha iyi olur diyor. Adem Aleyhisselam da topraktan yaratılmıştır. Topraktan yaratılmıştır. Yani gazaplanıp da şeytani bir... Ee, özelliğe sahip olan kişi yere yatarsa şeytani özelliğini terk ederse Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılması misali o Adem'in yeti üzerinde alırsa şeytanı terk etmiş olur ve bu şekilde de gazabını yenmiş olabilir. Bak Peygamber Sallallahu Aleyhisselam yani bir kelime söylemiş bu kelime kesinlikle hafif alınacak bir kelime değil yani hayatımızın içerisinde olan durumlarda bizi aydınlatacak bir kelime. Gazaplandığımız zaman bunları yapalım sinirlenelim. Sinirlendiğimiz zaman bunları yapalım bakalım tutuyor mu? Oluyor mu? ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş kesinlikle etkisi olacaktır. Diğer bir hadiste ise Peygamber Efendimiz diyor ki gazaplandığınız zaman gücünüz yetiyorsa o anda durumunuz varsa abdest alın. Eğer alamıyorsanız da yüzünüze su serpin. Yüzünüze su serpin diyor. Şimdi gazaplanmak şeytandandır dedik. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşi sene söndürür. Su söndürür. Resul-ü seniyyem diyor ki gazaplandığınız zaman Üzerinizdeki o şeytani ateşi söndürmek için gidin abdest alın. Abdest alırsanız gazabımız söner. Abdest alamıyor musunuz? Yüzünüze su serpin ki o su dahi o gazabınızın inmesine ne yapar? Vesile olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar Allah azze ve fıtri olarak yaratmasının hususunda herkes gazaplanabilir, herkes sinirlenebilir. Ama siniri, siniri... İslam'ın daha ilerisine taşımak kesinlikle caiz değildir. Ne demek? Yani bir kişiye sivrilenebilirsin, bir kişiyle küsebilirsin. Bu küslüğünü bu sinirini, bu kinini, bu nefretini devam ettirirsen eğer, devam ettirirsen bu sıkıntılı bir meseledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bize bu konuda aydınlatacak. Diyor ki, اَلَا اِنَّ خَيْرَ الْرِجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْغَبَضِ سَرِعَ غِضًا dikkat edin, iyi dinleyin ki diyor insanların en hayırlıları insanların en hayırları gazapta yavaş olan rızada ise çok seri olandır sinirlenme hususunda çok yavaş olan, çok yavaş olan karşı tarafı rıza razı etme hususunda ise çok seri olandır, bakın insanların en hayırları, en hayırları çünkü biz davet yapıyoruz davet olan ortamda kesinlikle bunu bilmemiz gerekir Biz tabiri caizse, yani bize ne derlerse desin buradan girip buradan çıkması gereken bir hal almamız gerekir. Ha, i̇nsanın üzerinde bir sinirlik, bir gazaplık olacak. Ama bunu çok en yani ev alt seviyeye indirmemiz gerekir. İnsanların en hayırları, siniri en yavaş olan, çok çok sonra sinirlenen, güzel olan şeylerde çok, çok seri olan. Güzel bir şey var hemen gidip kapan. Sinir olayı var, gazap olayı var ağırdan alan, sinirlenmeyen. Ve şerr-i insanların en şerrileri ise men kana sari'a li gadabi bati'a rida. Rızada, güzel olan şeyde hoşnut etmede yavaş olup gazapta, sinirde, nefrette ve kinde acele edendir. Acele eden nede nefrette, kinde, gazapta, düşmanlıkta, hasette acele eden insanların en şerrileridir. Ve iyilikte yavaş davranan, hoşnut etmede rıza göstermede yavaş davrananlar insanların diyor en şerlileridir. Allah azze ve celle inşallah bizi insanların en hayırlarından yani güzel olan şeylerde en seri olan, gazapta sivrilenmedeyse yavaş olanlardan kılsın. Bir Müslümanın bir mümin ile bir Müslüman ile üç günden fazla küs durması, 3 günden fazla küs durması kesinlikle haramdır. Kesinlikle haramdır. Açık naklarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiştir. Aramızda varsa bu tip Müslümanlar arayı bulmak ise en büyük amellerden birisidir. Veyahut Müslümanın kendisi haklı olduğu halde gidip alttan olarak kendisi barışırsa Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle cennetteki yeri hazırdır. Onun için bu tip meselelere Müslümanlar, Müminler kendi aralarında, kendi aralarında diktat etmesi gerekiyor. Davetimiz icabı insanlarla farklı farklı, Ortamlarda farklı farklı şekillerde bulunabiliriz. Ama mesele imani bir mesele, İslami bir mesele ise mesele Allah Azze ve Celle ile Resulü ile alakalıysa, kitabı ile dini ile alakalıysa, yeri geldiği zaman da gazabımızı ve sinirimizi bizi aşağılamak isteyen kafirlere, kafirlere veya müşriklere karşı veyahut onlarla beraber oturup kalkanlara karşı yapmak gerekir. Müsmine, şey, kafire ve müşriye karşı da Müslüman devamlı böyle güler yüzlü sırtına vursun ekmeğilerinden elinden şeklinde kesinlikle olmaması gerekir. Yeri geldiğinde sakin, sessiz, güler yüzlü yeri geldiğinde ise izzetini elden kaptırmayacak şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olanlar müminlere karşı çok latif, çok yumuşak kafirlere karşı ise çok izzetlidirler ayetini hepimiz biliyoruz. Evet, devam ediyorum. Ela <gülüyor> inni Kıyamet günü, kıyamet günü her zulmedenin yanında bir bayrak olacak. Zulüm bayrağı. Yani kendisinin zulmettiğini gösteren bir bayrak olacak. Kıyamette O Arafat, meydanı, Arafat meydanında her zalimin yanında bir tane bayrak olacak. Kendisinin zalim olduğunu gösteren. Ve diyor ki kıyamet günü bayrakların en büyüğü insanların başlarındaki emirler olacak. Devletlerin baş, başlarındaki o reisler olacak. Devlet başkanlar olacak. Yani kıyamet günü kıyamet günü bayrakların en büyüğü. Hayır, ne bayrağı? Güzellik, insanlık bayrağı değil ha. Zülüm bayrağı. Zulüm bayrağının en büyüğü devlet reislerinin elinde olacak. İnsanlara emirlik yapan insanlar da ellerinde olacak diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emirliği, başkanlığı istemeyin. Size verilirse de laikiyle yapın diyor. Bugün başkan olmak için milyarlar harcıyor millet ya. Sokaklara çıkıyor afişler, tezahüratlar, mitingler, eylemler. Niçin? İnsanlara başkan olmak için. İnsanlara başkan olmak için. Başkanlık mümin için nedir? seçimiyledir Sen ben Sen talep etmezsin. Heyet ki bu hususa en layık olan Ahmet Efendidir. Ahmet yapsın bitmiştir. Ama toplumumuz cahili bir toplum olduğu için toplumumuz tauti sistemlerle hükmedilen bir toplum olduğu için her tarafta değil yani sadece hiçbir şey olmadan insanların seçimiyle kendileri seçilkin diye milyar dolarlar harcayan bir sistemde yaşıyoruz yani. Evet. Bu görev, yani bu husus her görevde böyledir. Sadece biz devlet reisinin seçimi için değil yani. Yani adam muhtar olacaktır, muhtar için de aynı şekilde, layık olan muhtar olabilir misal olarak söylüyorum. Kada olacaktır, layık olan olur. O meseleye, kes yani ilmiyle ve ameliyle sahip çıkan ancak o mertebeye, o dereceye gelebilir Ama kesinlikle günümüz öyle bir şey kalmamış. Evet, devam ediyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerden birisi geliyor, diyor ki, iflas eden, iflas etmiş olanı, ey Allah'ın Resulü bize haber verir misin? Yok. Estağfurullah. Resulullah sallallahu aleyhi sahabelerime soruyor. Diyor ki, iflas eden kimdir? Menil müflis. İflas eden kimdir biliyor musunuz? Zararda olan kimdir biliyor musunuz? Sahabeler de, Sahabeler de, yani dünyevi bir akılla o zaman diyorlar ki, bir dükkan açmış, dükkanını işletememiş, batmış, işini döndüremeyen birisidir zararda olan, ziyamda olan. Diyor ki, zararda olanı size haber vereyim. Zararda olan, yarın kıyamet günü, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığı zaman, sayfaların açıldığı o günde, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığı zaman, hak sahiplerinin birer birer gelip, Allah'ın huzurunda o kişiden, haklarını isteyerek, ...haklarının karşılığında da o kişinin sevaplarını birer birer alıp götürmesi... ...ve bu haklar karşılığında o kişide hiçbir hayırın, hasenatın kalmaması... ...ve bu sebeple o kişinin cehenneme girmesi gerekiyor. Bundan daha büyük zarar olabilir mi? Daha büyük iflas olabilir mi? Dünyada kepenkler kapanabilir. Ama ahirete kepenkleri kapatmamak lazım. Biraz amelin vardı, onu da dünyada bütün kişinin hakkını yemişsin zaten. bütün kişinin hakkına girmişsin. Ahirette millet kuyruğa girmiş senden hak almak için... O da zaten gitti. Diyor ki asıl ısrar eden budur. Onun için kul hakkı önemli Müslümanlar. Allah Azze ve Celle her şeyle gelin ama... Yani gelen olursa affedeceğini bildiriyor ama kul gelmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Onun için kul hakkı önemli. Kul dikkat etmek gerekir. E peki bu zalimlerin, bu hainlerin... Binlerce, milyonlarca, milyarlarca insanları katleden, haksız yere öldüren, kadınlara tecavüz eden çocuklara işkence yapıp çocukların boğazını kesen bu zalimlerin hakkı nasıl olacak ya? Yani? Bunlar bayrağın en büyüğünü çekecekler kıyamet gününde. Bunlar bayram en büyüğünü yüklenmiş olacaklar. Evet, elayem ela en yetekalleme bil hakki Bu da gerçekten çok önemlidir mesele. Hiçbir kimseyi insanlardan korkmak, insanlardan korku bildikleri, bildiği hakkı söylemekten engellemesin. Hiçbir mümini insanlardan kendisine ulaşacak bir şiddet, bir musibet, bir sıkıntı, bir korku kesinlikle o müminin o mekanda, o ortamda o hakkı söylemesini Engellemesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mekanda bu kelime söylenmesi gerekiyorsa, bu hakkın yeri burasıysa söylesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Engellemesin. Kesinlikle insanların korkusu kimseyi engellemesin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve devamında ise ne diyor? اَلَا اِنَّ اَفْضَلَ الْجِحَادِ Muhakkak ki cihadın en faziletlisi ve en önemlisi kelimetü hakkın inde sultanin ca'ir. Zalim bir hakimin, sultanın karşısında hakka haykırmaktır. Hakkı söylemektir. Zalim bir sultanın, hakimin zalimin karşısında hakka haykırmaktır. O zaman kesinlikle karşımızdakinin derecesi, makamı, gücü, kuvveti ne olursa olsun bu mekanda, bu ortamda Allah adına bir söz söylenilmesi gerekiyorsa kesinlikle bu sözü söylememiz gerekiyor. Bu sözü Söylememiz gerekiyor. Ancak ikrah olduğu yerler müstesna. Ancak ikrah olduğu yerler müstesna. Esir olarak düşersin, eziyet ederler, işkence yaparlar. Orada bazı ruhsatlar verilmiş. Ama onun dışında sözü söylemekten kesinlikle kimse kaçınamaz, sakınamaz. Maaşının kesilmesi korkusuyla. Başka bir yere sahininin çıkması korkusuyla. Dünyevi maslahatlarının engellenmesi korkusuyla insanlar tarafından tehdit edilmesi korkusuyla, ortamdan dışlanılması korkusuyla, evinin, arabasının, yatağının, evlatlarının alınması korkusuyla tehdit edilse dahi bir kişi kesinlikle hakkı gizleyemez. Peygamberin kürsüsüne çıkıp, peygamberin makamındayken peygamberin söylediğini söylemek zorundadır o kürsüye, o makama çıkan kişi. Maaşının kesilmesi korkusuyla veya tayininin başka yere sürgün yapılması korkusuyla, Hakkı kimse gizleyemez. Bunlar tek tek Allah Azze ve Celle katında hesap vereceklerdir. Tek tek Allah Azze ve Celle bunun hesabını herkese soracak. Bununla alakalı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyor bakın. لَا يَحْقِرُ أَحَدِكُمْ نَفْسَهُ Sizlerden hiçbir kimse kendi nefsini, kendi nefsini hakir kılmasın. Kendi nefsine hakaret etmesin. Sizlerden kimse kendini hakir kılmasın. Saadet soruyor diyor ki ey Allah'ın Resulü nasıl kendimizi hakaret edeceğiz? Kendimize hakaret etmek, kendimizi hakir görmek ne demek? Kimse kendine hakaret etmez ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz bir mecliste bulunuyorsanız ve o mecliste Allah'ın sizden o ortamda söylemenizi istediğiniz bir kelime, bir cümle varsa sen bir ortamdadın ve Allah azze ve celle senin o ortamda şu kelimeni söylemeni istiyor. Böyle bir ortamdaysanız şayet o kelimeyi söylemezseniz Yarın kıyamette Allah Azze ve Celle o kelimeyi söylemeyen kişiye soracak. Diyecek ki ey kulum niçin o ortamda, o cümlenin kullanılmasının gerektiği ortamda niçin o sözü söylemedin diyecek. O kişi diyecek ki diyor ya Rabbi mehabetun nas insanlardan korktum. İnsanlardan korktum. Maaşımın kesilmesinden korktum. Dünyadayken aç kalmaktan korktum. Rızık endişesinden dolayı korktum. İnsanlar beni dışlarlar, bundan korktum. Diyecek. Allah Azze ve Celle diyor ki, benden, benim korkum onların korkusundan daha üste değil midir? Yani Allah'tan korkmak daha üste gelmez mi? Daha önemli gelmez mi? Burası Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bildirmiş olduğu bir ifadedir. ha Yani burada herhangi bir katkı yapmadan size söylüyorum. Ben korkulmaya insanlardan daha çok layık değil miyim diyecek diyor Allah Azze ve Celle. Ki bunu ayette söylüyor Allah Azze ve Celle. Onlardan korkuyor musunuz? Allahu فَاللّٰهُ اَحَقْقُ اَنْ تَحْشَىٰهِ Allah korkulmaya daha layıktır. Yani cihad etme, savaşma hususunda onlardan korkuyor musunuz diye Tövbe Suresinde. Halbuki Allah korkulmaya daha layıktır. Onun için hakkı söyleme hususunda korkmayacağız. Çünkü Allah korkulmaya daha layıktır. Bu ortamda, şu ortamda söylenmesi gereken bir şey varsa ben söylemiyorsam eğer, insanlardan çekimliğinden dolayı, insanlardan korktuğumdan dolayı Allah azze ve celle bu zamanı, bu hali yarın hatırlatacak bizlere. Niçin o zamanda siz şu kelimeyi söylemediniz diye Allah mağaza. Ve bilmemiz gerekir ki her ortamda, her ortamda Allah azze ve celle'nin bizden söylememizi istediği bir kelime mevcuttur. Her ortamda. Davet için mükellef kılınan bir mümin isek eğer her ortamda Söylenilmesi gereken kesinlikle bir, birkaç sözle birkaç cümle mevcuttur. Birkaç cümle ve birkaç söz mevcuttur. O zaman bu hususta Allah'tan korkacağız. Allah'tan yardım dileyeceğiz. Allah Azze bu hususta yalvaracağız, yakaracağız Ya Rabbi bize hakkın olduğu yerde hakkı söyletmeyi nasip eyle. Senin bizler üzerinden nerede hangi kelimeyi söylememizi istiyorsan bizlere o kelimeyi söyletmeyi, o cümlelere okurmaya bizlere nasip eyle diyerek Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Bu birinci şekilde, bu şekilde anlaşılır ki asıl maksadı budur. Asıl maksadı budur. İkincisinde ise mesela sünnete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bazı sözler, bazı zikirler, bazı kaviller, cümleler öğretmiştir. Misal olarak söylüyorum, ezan o, duyulduğu zaman O esnada Allah'ın rızasına giden nedir? Ezanın tekrar edilmesidir değil mi? Orada o tekrar edilir. Allah Azze ve Celle ondan razıdır. Ezanın tekrar edilmesi. Ezan duasının yapılması. Bu tip şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Haklı ziyaretine ne denecek? Kardeşini gördüğün zaman ne diyeceksin? Musibette olan birisine ne diyeceksin? Çocuğu yeni doğan kişiye ne diyeceksin? Bu tip duaları, sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Bizler bu ortamlarda da bunları kollamaya çalışacağız. Bu ortamlarda da bunları kollamaya çalışacağız. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının içinde bir şeydir bu. Evet <Gülüyor> Son olarak da hadisin sonu şu şekilde bitiyor. Son cümleyi söylemeden önce Ebu Sa'del Kudri radıyallahu anh diyor ki فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مُغَيْرِ بَانِشْ, بَانش شَمْسِ قَالَ Yani tam artık güneş batmaya yakın bir hale geldiği zamanda, hutbetinin artık sonuna geliyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikinden sonra çıktı, hutbetini irad etti, sahabe diyor ki, tam hutbe, şey, e, güneşin batmaya yakın olduğu bir zamanda da şöyle dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, أَلَا اِنَّ مِثْلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِي مَا مَضَى مِنْهَا Mithlu mâ dakiye min yevmikum hâdâ fîmâ madâ Dünyanın Geçen kısmına nazaranla Kalan kısmı Yani kıyamete kalan Vakti söylüyor Peygamber Sassene. Dünyanın Geçmiş olan, insanların yaşamış Olan kısmına nazaranla kalan kısmı Sizin şu gününüzün Şu gününüzün bitmesine Kalan kısmı gibidir. Güneş batmak Üzerine. Güneş batmak üzere Tam güneş batmadan Hukbeyi e bitiriyor. Yani gün bitecek diyor ki dünyanın bitmesi şu günün bitmesi kadardır. Kıyametin size olan yakınlığı, kıyametin size olan yakınlığı şu güneşin batmaya olan yakınlığı kadardır. Vakit ikindiden sonra. Sohbet var, hutbe var, Resulullah s.a.v anlatıyor ve sahabe diyor ki tam bu andayken Resulullah s.a.v bunu söyledi ve biz güneşe baktık güneş batmak üzereydi. Yani kıyamet koptu kopacak bir ifade. Kıyamet koptu kopacak. Ne demek? Şimdi baştan ele aldığımız zaman fecir geçmiş, sabah namazı, güneş doğmuş, kuşluk geçmiş. Şu an biz hayatımızı göz önünde bulunduruyoruz. Hayatımızın fecirleri geçmiş, kuşlukları geçmiş, öğlenleri geçmiş, kaydurliler geçmiş, ikindi geçmiş, ikinden sonraki o kerat vakti geçmiş, tam güneş batmak üzere. Yani ansızın gelebilir bu kıyamet. Ansızın gelebilir. Bu kadar daha kesinlikle yaşamayabiliriz. Onun için bu ne demek? Ey Müslümanlar tatlı olan, cazibeti olan, çekiciliği olan, yeşil olan, nakit olan dünyadan sakının dünyanın peşinden koşmayı bırakın diye Rasulü Aleyhisselam ashabına ne yapmış? Bu şekilde hutbe irade etmiş. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde bu hutbeyle bizlerin de amel etmesini nasip etsin inşallah. Dünyadan var, gücümü, var gücümüzle kaçmayı unutmayın. Tabii gecse ahireti ilgilendiren amellerin peşine düşmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allahu Teala ve Celle efendimizden razı olsun. Subhanakallahumma ve hamdik, neshed vallahi ilahe illa